Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler her sabah okunan namazdan sonra üç ayet-i kerime var. Haç Sözü'nün sonunda inşallah konumuz bu. Bugün nasıl bulsun inşallah. Peygamberimiz buluyor Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Tirmizi'de geçiyor. Bir kimse Sabah namazını kılтан sonra üç sever Emirzi Billahsim Alim, Neşiyet Tanrıcım der. Sonra o kişi besmeye çekerek bu üç ayeti okursa ona Rabbim 70 bin melek veriyor. Akşama kadar o kişiye dua ediyorlar. Bir kişi akşam namazın bunu okursa, yine Mevla ona aynı sayı melek veriyor, onlar o kişiye sabah kadar dua ediyorlar. Tabi böyle olunca hiç, demek ki bu üç ayet-i kerimenin ayrı bir var, önemli var, özelliği önemi var. Mevla'nın bir ayet-i kerimesinde, Bismillahirrahmanirrahim. Ve la ilahe lâ ilâhe illâhû. Hû Allah. Hû odur. Allah'ı Allah yüce ancak odur. Ellediği. Öyle Allah yüce la ilahe ilâhe illâhû. Ondan başka ilah yoktur. Şimdi muhteremler ilah kelimesi Allah kelimesi geçiyor burada. Arada tabi fark vardır. Allah ismi Celleşşan'ı ismi has özel isim. Allah ismi. İlah tapınalan bir şeye ilah adı verilir. tapınılan bir şeye. Hak olsun, batıl olsun ilah denebilir. Bunun için ilahın çoğulu olabiliyor. İlahalar denebiliyor. Ama Allah ismi müfettekildir. Haşa bunun çoğul Allah ismi Rabbimizin özel ismidir. Alimül <gülüyor> <gülüyor> gaybi ve şehade. Şimdi bu üç ayet-i kerimede Rabbimizin, Mevlamızın bazı özel sıfatları geçti Mevlamız'ın burada. Yani bu adi her sabah, her akşam imanın tazelenmesi. Sonra marifetullah dönüyor. Marifetullah. Kulun Allah-u Teala'yı bilmesi. Bir kişi allah Teala'yı biliyorsa onlara arif tekili çoğulu arifler deniyor arifler arifin derdi Allah direceli abidin derdi sevaptır abid ibad kişi çok çok ibad eder nasıl eder ama yani, haşa bir nebirli pazarlık ile işte şu okursan şu kadar sevabı var bunun bu kadar sevabı var Hatta okuduğu şeyi bırakır. ve daha sevapmış der. Onun hırsı nedir? Sevap hırsı. Abid denir. Arif bu Allah'ı bilmiştir. Allah'ı tanımıştır. Artık o sevapları aşmış. Ona Mevla gerek. Yunus Enam buyurduğu gibi bana seni gerek seni diyor. Hatta cenneti bile aşıyor arifler İşte bir kişi arifler sınıfından olabildi mi onun derdi Allah hocam Allah diye yanar o Mevla'yı ister böyle. o sevabı da geçmiştir artık o Mevlam Mevlam diye yanar o kişi o kişi Mevla'yı ister tabi böyle kişinin namazı başka olur orucu başka olur zikri başka olur her tür yaşantısı başka arifler. İşte bunun için demek ki bir kişi her gün sabah bazan sonra bunları okursa tabi biraz da tefekkür ederek anlamını az çok okursa o kişiler zamanla arif sıfına dahil olur. Mevlamlı buyuruyor alemül gaybi ve şehadeh Öyle Allah ki zireçtanehü, alemili gaybi, allah Teala gaybı bilir. Gayb. Gaybi bilen, ancak allah Teala. Bu mesele, günümüzde çok önemli muhteremler. Çok önemli. Özellikle, bakıcılığı denen, bir şey türedir günümüzde. Yani bakışcılar, bakışcılık diye, bir sapıklık türedi. Birinin arabası çalınıyor, ne yapıyor? Bakıcıya gidiyor. Benim arabam çalındı. Tabi yalanı hazır. İşte orta boylu, sarışın şu, şu bu şekilde böyle. İki kişi, bir kişi arabanı çaldılar, şu bu oldu. Aslı var muhteremler? Yok, yok. İnanmakta buna Allah korusun küfür oluyor bak. İm i̇mana çıkar. Evde geçimi olmuyor. Huzur olmuyor hanımında mesela ya kadında ya erkekte huzur yok evinde geçim yok sıkıntı var ya kadın genelde kadınlar daha fazla gidiyorlar efendim işte füyanı bakıcı varmış da o bir şey biliyormuş Peygamber bilmez gaybi Allah bilir bu gaybi gidiyor bakıcı ne var efendim işte kocamla ben işte geçinemiyorum işte işte altı aydır, bir sene, iki senedir işte hüzün bakın şu bu oluyor. Tabi yalan hazır muhteremler. E, Kore tarafından işte büyü yapıldığını. Bakın altı cemaatimiz yemin vallahi billahi, aslı yok, esas yok, sırf sahtekarlık bunlar. Yalancılık muhteremler. Yalancılık böyle şey. Öyle bakışlar var, halk arasında öyle ünlü yapmış terbiyesiz, utanmazlar, Allah muhteremler emin olun kapısında artık sekreteri var muhteremler sekreteri var benze 10 tane profesyonel aldığı maaşının daha fazlasını kazanıyor benze yalan sahtekarlıklar peki ne oluyor muhteremler bunun zararı var mı şimdi zarar şu muhterem bakınız bir gün bir genç hanım Yolda rast geldi bana. İşte hocam işte bana büyü yapmışlar da. Ben rahatsızım, şöyleyim, böyleyim de. Ne oldu? Kocası güya başka bir kadına seviyormuş da. işte kadın büyü yapmış da, bundan soğutmuş, onu seviyormuş kocası. Peki nereden biliyorsun bunu? Akıcı söyledi. O nereden biliyor? Ne bileyim ben dedi. Peki ya dair sen bu seveyim daha önceden? E, seviyordum. Peki daha önce kocan seni sevmesi için. Sonra bir yaptın mı? Yapmadım. Demek ki bir yapana sevebiliyor, Bir yapana sevebiliyor. sevebilir? Şimdi bakın muhteremler yine bak yemin ediyorum muhterem, bak Allah yemin böylece kesinlikle aslı yok, esası yok yalancılık, sahtekarlık kaybı gizliği bir Allah Teala bilir. Peygamberimiz de bilemez. Ancak peygamberimiz Allah Teala vahiy ile bilirse o zaman bilir mutlak. O zaman bilir. İşte Mevla buyuruyor. Alim biri gaybi, gaybı ancak ve ancak Allah Teala bilir. Nedir gayb? İşte bizden gizli olan bir şey. Gizli olan bir şey. Mesela örnek olarak bir insan alalım. İnsan karşımızda, dışını görüyoruz, içini göre Evet Efendim içini röntgenle şunlar bunlar var da, şunlar var, içini gösteriyor. Onun göstermediği yer yine var ama Bir insanın kalbinin şeyi çekiliyor, ama kalbinde ne var, onu göremiyorlar ama. Beyin tam gelişik beyin çekiliyor. Ama beyinde düşünceler var. havlu hücreleri var. Ne bir kim var beyinde? Onlara gösteriyor mu? Gösteremiyorlar. Gösteremiyor. İşte bir insan ile aldığımızda demek ki Allah Teala kulun dışından da biliyor. Mesela namazda kıbeye yönelmiş, eli bağlı, boynu bükük ama kalbinden ne geçiyor beyinde ne düşünüyor bunu Mevlam biliyor sonra mesela yer altında göklerde, dağlarda berzah aleminde cennet ne var hepsi Mevlam bunun bir anlamı da gaybin bir anlamı da şimdiki anı da geleceği de ancak allah Teala biliyor. Mesela... Bölgemizdeki depremden... Depremde değil mi? 45 saniyede... Bir dakika diye bakınız. Bir dakikan dört üçüyor. 45 saniyede... Bölgemiz alem başka alem oldu. Baktığımda. Bunu kim biliyordu? Ya allah bilir böyle. Şu oturuyoruz. Bakınız... Bir dakika sonra ne olacak ne bileyim umut. Allah'ın bilir efendim. İşte o bir depremde 45 saniye önce hayat başkaydı. Hayat o insanlar vardı, muazzam binalar vardı. 45 saniye sonra belki tamamen değişti durumda. Değişti galice. İşte yarınımız ne olacak? Kim nerede ölecek? Hangi kabre girecek? Mahşer'de kimlere nereye dikilecek? Demek ki bugünümüzü de, yarınımızı da, geleceğimizi de, Allah-u Teala biliyor. Ve şehade, ve şehadette, bilineni, görüneni, bir anlamı da şehadet, şuhudtan gelir. Yani şu anda hazır olan varlıkları da, ne kadar şu anda varlıklar varsa kainatta, dağlarda, ormanlarda, göklerde gezegenlerde, galaksilerde de ne var Allah' hepsini görüyor biliyor ve onların geleceği mevlan hepsini biliyor Hüver Rahmanur Rahim Allah Teala Rahmandır Errahim'dir Allah Rahim'dir bu iki isim de Mevlamızın Esma-i Hüsnası'ndan iki isimde rahmet, merhamet kökeninden geliyor. Rahman ismi dünyaya bakar. Yani Rabbim rahmetiyle, lütfü keremiyle bu dünyada ayrım yapmaksızın rızık veriyor Mevla. Bütün mahalif rızkı ayrı yapmıyor. Hep rızığı ayrı böyle. Mesela bir sürü koyun başta çobanı vardır bir de olan köpeği vardır mesela bakınız şimdi çoban köpeği de aslında bir koyuna koça benzer yapısı benzer koyunlar gitti mi otluğa çayıra merağa gitti mi koyunlar onların artık en bir bayramı odur dağılır hayvanlar ota çayra ağzına böyle doldura doldura geze geze zevkle yerler Kabir kanaş oldu halde ot, ot bak, ot, ot onun rızkı başka şimdi. Er Rahim Allah Teala Errahim'dir Allah merhametidir, acıyıcıdır. Allah Teala kulunu haşa Allah zulüm etmez veya kuluna. İşte Allah rahmetinin bir göstergesi nedir? Elhamdulillah muhteremler sevaplar en aşağı 1'e 10 yazılıyor bakınız. Allah'ın rahmetinin bir tecellisi bak. Bir sevap 1'e gir yazılmıyor. En aşağı 10 katı yazılıyor bak. Allah kulunu acıyor. Allah kulunu seviyor. Allahu azap etmek istemiyor Allah da kuluna. En aşağı 10 katı başlıyor. 50 katı, 100, 200 katı hatta daha sonu da bir yok böylece. Yani kul göre, e, sıkkına göre, inancı imanına göre, bilincine göre, sab artıyor, artıyor, artıyor. Günahlara gelince, günahlar bire bir yazıyor. Bire üç, iki yok günahlarda. Hatta bir de şu var, Allah rahmetinden, bir kimse, bir hayırlı şey yapmayı dilerse, istese, kalbinden geçirse, ama bir engel çıksa da onu yapamasa yine bir sehap alıyor. Bakın Bir gün Hazreti zamanında giderken sahabeler bir sefere bir dereden geçmeleri gerekiyor. Dere biraz derinceymiş. Tabi kolay olmuyor. Develerin falan suya girmesi geçmeleri tabi kolay olmuyor. Zahmet çekiliyor orada bulunan bir sahabe müslüman kalbinden geçiriyor. Eğer sağ salim dönersem inşallah medine emine ben böyle bir köprü yaptıracağım diyor. Kalbinden geçiriyor. Tabi uzun sürüyor sefer. Aylar sürüyor. Dönüşte bir bakıyor onun yapmayı amaç ettiği yere başkası köprü yapmış. Üzülüyor ama. Yani bu sahabı alamadım diye üzülüyor. Hasanburi he ki, üzülme Ben peygamber duydum ki biliyor. Peygamber şey buyurdu diyor. Müminin niyeti amelden hayırlı. Niyetül mümini hayru min amelihi. Müminin niyeti amelinden. Hangi amelden ama bu da bir incelik devamı inşallah muhteremler. O köprü yaptıran kişi münafıkmış. Sır gösteriş olsun diye, şahş olsun diye yaptırmamış. Allah işi yaptırmamış onu. Yaptırmamış. Öyle buyuruyor. Niyetin mümini harimin amellihi. O münafıkın amelinden mümin niyeti daha hayırlı. Bu Demek ki bir insan bir harik yapamasa bile sıvı sadakatle niyet etse yine sahabı alıyor bir kişi bir günah işleme niyet etse, kastetme günah işlemeye. Evinden çıktı, kulağına mı diyecek? Arkaya bir haram işleyecek. Sonra bir engel çıktı, gidemedi. Günah hiç günah girmiyor muhtemelenler? Hiç günah girmiyor. Bir kişi günah işlem niyet etti. Tam azimle günah işleyecek. Aklına geldi ki, Allah bunu haram kıldı. Günahtır bu. Allah bunu bana soracak. Eğer Allah korkusuyla günah terk edersem, bu da siyah alıyor bakınız. Seyahat alıyor. Bence. Yani günah işlemesine biri engel olup da günah işlemezse siyah alamıyor, günah da girmiyor. Ama günah işlemesini günah terk etmesi Allah korkusuyla olursa hem günahdan korunuyor hem sahabı bakınız. Nedir bunlar? Elhamdülillah Allah'ın Errahim isminin tecellisi muhtemelen. Dünyadaki bunlara daha vereceğim. Bu birinci ayet-i kerime. Hüvallahüllezî la ilahe illahuhu Yine aynen Mevlam o da Allah odur, diyor, odur ancak Allah. el ile Allah ki, La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Hu burada zamir muhteremler. Gayb zamiri o anlamına geliyor yani Türkçe'mizde. Ancak ilah yani gerçek ilah gerçek mağbul hakiki O'dur, Allah'tır, Celaluhu'ya. Başıyla yoktur. İnşallah i̇şte son dokunun, topacağım muhteremler, yani başka ile haşa olabilir mi yani? Emin olun muhteremler, şahsen ben yine aklım vermiyor, baya kendilerini akıllı zannedenler kendilerini. Hatta kendilerini bu halktan üstün görenler Allah korusun bakıyorum nereye tapınıyorlar. Nereye tapınıyorlar böylece? Yani bir çocuk güler, içir güler böyle. Şimdi lafzın burada başka bir sıfatı geliyor. El-Melikü. Allah melik. Melik sultan demektir. Sultan saltanat sahibi. İşte yerlerin, göklerin bütün ailelerin sultanı ancak Allah Teala'dır. Allah Teâlâ'dır. Allah'tan başka yeryüzünde bazı toplumların da sultanı olur. Adı kral olur, padişah olur, başkan olur, çar olur, bir şey olur, imparator olur. Nedir bunlar? he bunlar mecazi anlamda hayal zilli hayal deniyor buna zilli hayal gerçek melik Allah bir padişah ölmüş tabi yerine tahta oğul geçmiş genç oğul da tahta geçmiş o zaman kırk gün merasim yapılıyormuş cülüs merasimi Yürüs oturma anlamına geliyor Tahta oturma anlamında bu Yeni padişaha 40 gün merasim yapılıyor Paşalar, vezirler Halk eşraf geliyor eşler geliyorlar, tebrikler şunlar Bunda hediyeler tabii kendisine geliyor Genç padişah bakıyor Çok güzel bir padişahlık vereceğim Tahta oturmuş Her şey emrinde Bir duda kımıldadı mı Hemen hoş oluyor Hoşuna gidiyor fakat bir ara bu genç bahçe bir dalıyor aklına ölüm geliyor. Ama ölüm diye bir şey var. Aklına geliyor o da ölecek. iç yanıyor bir anda. Yanında babasından kalan deneyimli yaşlı sadr-ı azam. Yani varmış. İşaret baş üzerine yanına sokuyor başvidir de ah sadr azamım diyor ölüm olmasaydı yani hayat çok tatlı geliyor hayat çok ama çok tatlı geliyor ah ölüm olmasaydı deyince başvüzür de hemen taş yerine koyuyor kulağına eğiliyor sultanım ölüm olmasaydı sen buraya oturamazdın diyor dünya işte nöbet nöbet muhtemelenme şey. şimdi öyle kişiler var sıra bekliyorlar Ah müdür bir emekli olsa da oraya ben gelseyim. kadro yok, gelemiyor şimdi kadro yok şimdi, kadrolar belirli kadrolar var. Ah şu emekli olsa ya ölse de oraya ben gelseyim. Ne olacak gelsen? Ne hoca gelsin o terimler. O geldiğinde ne oldu? Onu da kimle Kimler kimler geliyor o makamlara? Nereye gitti bunlar? İşte bu dünya nedir? Zilli hayal, zil gölge, gölge. Gerçek değil. Hayal. Hayal muhtemelen. İşte Şebak'ın etrafına da bakalım. Kimler vardı bu camilerde? Kimler vardı bu şehri kasabalarda? Kimler vardı bu dünyalar bizden önce? Nereye gitti bunlar muhtemelen? Ne oldu bunlar? İstinlik unutuldu. Bedenleri şürüdü Kemikleri şürüdü Toprak oldular bu şekilde. Bence. İşte el melikü Gerçek melik sultan ancak Allah ceca Yine bir örnek verilmişler aklımıza kalması için muhteremler. Yine bir genç padişah tahta oturmuş. Elinde büyüdü, terbi edildi. Yaşlı bir köle. Onu lala derlermişler. Lala böyle. Lala paşa diyorlar. Yani bu padişah hürlükluunda onun eğitiminde yetişmiş. Padişah olmuş ama tabi bu yaşlı kölesi de yine bunun yanında oturuyor. Padişah bakıyor genç padişah bakıyor bir ara yaşlı köle tabi Alman medya etişinden o konu konuşuyor mecliste. yaslamış uyuyormuş bellice. Padişah bakarken. O yaşlı köle bir göz açıp bakıyor. palaşa kendisine bakıyor. Tabi de bu aykırı. Utanıyor. Topa alanı kızarıyor. Sine padaşa soruyor köleye. Uyudum galiba. Ah buyurun uyumuşum. affına sığınırım. E, rüya gördüm galiba. Bir de uyandım. E, Sutanım da gördüm. Peki rüya bakalım. Sultanım özür dilerim. Söylemeyin bunu. Hayır demedim söyle peki, ayağa kalkıyor toparlanıyor, sultanım ah burada sınırım bu rüya tabi diyor ben de rüyamda padiş olmuşum diyor tahta oturmuşum etrafına başlar, vezirler, emirler veriyorum fermanlar veriyorum, herkes bana boyun eğiyor birden susuyor padişah peki sonra ne oldu efendim şey işte sıra ba uyandım baktım ya böyle köleyim şimdi padişah gülümsüyor genç padişah İnsan rüyada o kadar balış olur, rüyada. Yani benzememiş diyor. gerçek benzememiş diye, kendi gerçek varzandıkeni de gerçek benzemez. Kölen nasıl geçtiği için Sultanım diyor, ah buyurun ama diyor ben aramızda çok fark göremedim. Neden? Ben diye göz kapağımı açtım, balışan gitti. Size göz kapağını kapayınca girecek diye. Anın fark. Göz kapağın açılıp kapanması meselesi. Gerçekten muhteremler Öyle anlar oluyor ki kişi arabada mesela gidiyor böyle. Bir gözünü açıp kapayıncaya kadar kişi bakıyorsun ki Şubat'a geçmiş gelebalece. Muhtemelen. İşte tek melik kainatın Yerlerin, göklerin, arşın, ferşin e meliki hakimiyet egemenlik tek Allah'ınca şahittir. Kalan hepsi zilli hayaldir. Başka bir gerçek yoktur. El kuddüsü. El kuddüsü Allah Teala'mız Kudüs. Kudüs ismi. Mukaddes. Nedir mukaddes? Her türlü noksanlıktan münezzeh müberra yani Allah'ta haşa hiçbir noksanlık yok Şimdi kul olarak bir insan bir bilim dalında çok ileride bilir bir ilim dalında, fizikte, kimyada tıpta, şundamında ama buzdolabı bozulur çalışmaz, anlamaz aşağı telefonu, tahammülü kalfiyat çağrı muhtemelen yolda arabası bozulur, işte bir arabası, anlamaz e, kalp profesörü kalbi yarıp içini temizliyor amet ediyor Araba anlamı muhteremler yani insanlardan 90'lık noksanlık, noksanlık böylece bir kişi bir şeyi bilebilir ancak bir dalda neye benziyor bu ha, hayvanlara benziyor muhteremler hayvanlara benziyor mesela mesela koza böceğe bakınız değil mi nasıl bir kozayı yapıyor kozayı yapıyor hayvancı böyleceği her bir arı. Arının yaptığı bugün kim yapabilir? Arının yaptığı peteği yani. Hratanın balı. Balı yapamaz kim bugün ya. Arının yaptığı peteği kim yapabilir muhteremler? Altıgen, altı, yani, altı köşe. Bir mühendis. Bir peti yapma ne gerekiyor? Hassas metre lazım, gönye lazım, pengel lazım. Şunlar bunlar lazım ki ancak çizebilsin vaktiyle. Bir petek altıgen, altı köşeli ama altı köşesinin hepsi eşit boyutta, eşit ölçüde her köşesi. Tek bir tane değil an verişe. Petek başa başa da olur verişe. Yani bir arı, arılar binlerce petek yapsınlar, peteki her bir altıgenlerin bütün boyutları eşit verişe. Peki bunu neyle ölçüyor bu? Elde var mı metre şeyi? Bakmıyorum. İşte bakınız bir arı bile ne yapabiliyor böylece. İnsanlarda noksanlık vardır. allah Teala Mevlamız noksan sıfatta münezzeh Mevlamız. Yani Mevlamız her şeyi bilir, her şeyi görür, her şey gücü yeter. Esselamu, allah -u Teala Gereşan'ı selamdır. İsmi selamdır selam selamette belamız kudüs olduğu gibi selam yani Mevlamız ileride gelecekte de yine aynı halde kalacak selamette kalacak Allah'tan baştan ne varsa hiç kimse aynı halde kalamıyor kimse kalamıyor muhtemelen. hiç kimse şu anda bir çocuktur yarın delikanlı olur koşar oynar yaşlanır, yaşlanır, hasta olur ölür gider bedelce. bir çek açar bugün açmışsa yarın kurur, solar gider her şey bir devran devranda her şey var her şeyin bir başlangıcı vardır bir sonucu vardır bedelce. bir de ne kadar selamet varsa he bunlar Allah'tan yeri kullarına işte bunun için bu selam bahsi İslam'da çok önemli muhteremler. Selam vermek yani. Esselamu aleyküm diye selam vermek. Esselamu aleyküm diye selam vermek. Bu nedir? Allah'ın selam ismi sana olsun anlamına geliyor böyle. Yani selameti anlamına geliyor. Bunu çok çok verelim inşallah selam muhteremler. Bunu çok verelim. Bir de şu var şimdi, bir kişi birine selam verince, o kişi selam olmaya mecbur İslam'da, alması fazla olacak bakınız. Selam vermek sünnet, verirsen sevap alıyorsun, verme günah girmiyorsa kişiye. Ama bir kişiye selam verildi mi, alması fazla oluyor, alması fazla oluyor Bir de bundan başka bir avantaj daha var. İşte mesela bir kişi kendi... ...acizdir, günahkardır... ...belki çok tekvah filan... değildir kendisi. Ama karşılaştığı iyi bir Müslümana... ...selam verir. Esselamu Aleyküm. O da ne yapar? Ve Aleyküm Allah'ın selamı... ...sana da olsun bak. Dua edin işte. Dua işi yani bir kişi... ...eğer iyi insanların... ...Müslümanların... ...duası almak istiyorsa ne yapması gerekiyor? Onlara önce sıra gerekiyor. Bu gerekeği muhtemelenler. El-Mü'minü El-Mü'minü iki anlama geliyor. Biri emni emandan. Gide ki allah Teala kullarına emni eman verir, emni emniyet verir. Bir de imandan geliyor. allah Teala peygamberleri eli ile Belamız, mucize yaratarak kudla iman gelmesine Mevlam hidayete seyap oluyor böylece. Tabi bir de bunun dışında tefekkür diye bir şey var Tefekkür hmm. diye bir şey var. Böylece. Bu konuya daha değmediğim pek burada inşallah. Bu ayrı bir konu tefekkür bir kişi bir an hadiste bir saat geliyor. Ee, Şeriatta saat buradaki saat kısa bir zaman anlamına geliyor 60 dakika değil bir anlık tefekkür bir senelik ibadetten hayırlı tabi daha ibadette hayırlı bir anlık tefekkür muhtemelinde ne tefekkür Allah'ın kudretini düşürme düşürme arkadaşlar işte. şu dünyaya bakalım muhtemelinde dünya bakalım değil mi Üzerinden yaşıyoruz nerede dünya uzay boşluğunda boşlukta Dönüyor da bir de dünya böylece... ...bir de duruyor da durmuyor dünya... ...durmadan dolaşıyor... ...kânte başka başka ellerde böylece... ...güneşi yaratan... ...döndüren... Durumdur. ...hepsi bir denge kanuna bağlı bir de böylece... ...hiçbir zerre... Başı boş değil böyle... ...hiçbir zerre başı boş değil böylece... ...işte... ...kişi... ...tefekkür edince... Ne oluyor? Kullun iman burada kuvvetini müteremler, kuvvetini öbürleşe. Şimdi bir bahçeyi ele alın, bir bahçede bazı kişiler severler bahçeyi çekeker. Kimi sarı, kimi pembe, kimi kırmızı, yeşil böyle. Hepsinin şekli ve başka kokusu başka, hepsi başka böyle. Meyvada da bu şekilde öbürleşe. Işte. Meyvalar da bunu yaratan kim müterem öbürleşe? Işte yaratan kim bunları yani bir çekirdekten o yüce kudret bir ağaç yaratıyor çekirdekten o ağaç her sene meyve veriyor meyve muhtemelen veriyor böylece. el müheyminü Allah Teala müheymin müheymin sürekli bütün varalıkları gözeten tarasut tarasut Kontrol eden, denetleyen, öyle. Kainat kavramlar, dünya, bütün alemler Allah'tan sürekli denetiminde, gözetiminde, onun tedbir tasarrufunda bütün kainat. İçimizdeki hücreleri tekte de yaratan, denetleyen kim Allah'tan alabak kavramlar hücrelere böleceğim ana karandaki bir yavru kadın hamile kaldı tek hücre dölenmiş bölünüyor hücre bölünmesi oluyor fakat nasıl bölünüyor aynı tür hücre olmuyor bakın mesela elmayı keseriz böleriz ama her bölüm yine elma olur ama elmayı kesince yarısı elma yarısı ayva olmaz amut Aman muhteremler bu kural bu böylece kral budur bu şekilde. bir buğdayı keseriz ikiyi bölünür ikisi yine buğday olur ama yine musul olmaz bakınız burada Allah'ın kudeti açıkça meden çıkıyor böyle Döllenen derlenen döllenen tek hücre bölünüyor fakat farklı tek hücre meydana geliyor farklı hücre böyle işte için kulak için, kemik için, kanı için böbrekler için hep değişik değişik farklı hücreler oluyor. Sonra her bir hücre yerine gidiyor. Hiç şaşmadan muhtemelen. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor muhtemelen? Bizler bir, bir yola gittik mi Araba, mesela bir yabancıya geldik. Birkaç tane yol önümüze. Drakıyoruz. Soruyoruz. Hangi yoldan gideceğiz muhtemelen bence? Muhtemelen. En akıllı varlık insan en akıllı varlık insan ama insan yabancı bir yerde bir kavşaya geldi mi şaşırıp kalıyor. Mutlaka yolu sormak mecresine kalıyor müteemmeller. Düşün müteemmeller. O hücreler, hücreler böyle akıl manla, bilinç manla kim onları yönlendiriyor? İşte Allah'ın El Müheymin ismi uyanar bize. İsmi uyanır İşte dünyayı da gezdiren Güneş sistemini gezdiren, galaksiyi gezdiren, Melekleri gezdiren, döndüren muhteremler, Arşiv gezdiren, Allah'ın kudetinde, Denetiminde, Onun gözetiminde muhteremler. Hı -hı. Bir karınca, Başıboş değil muhteremler. Karıncanın gözündeki başı başıboş değil muhteremler. Allah her şeyi biliyor, Her şeyi görüyor, Her şey onun tam kesin denetiminde Mevlamızın. İşte bakın değil mi? Demek ki bunu okumanın neden bu kadar sevabı oldu? Bak meydan çıkıyor muhtemelenler. Meydan çıkıyor sadece. Kulun Mevla'yı tanıdı mı? Kul da bilinç. Kul da uyanma başlar. Nedir uyanma? Gaflet perdene yırtma. Yırtma muhtemelenler. Biz niye bazı geçitleri göremiyoruz? Melekleri görenler var. Meleklerle oturup sohbet edip konuşanlar var, meleklerle var. Biz ne göremiyoruz? İşte günahın bizlere bir perde olur muhtemelen. Günahlarımız kendi bize perde olur muhtemelen. Kişi allah Teala bildikçe o gafet perdeleri yırtılıyor, aralanıyor. Kul Mevlasını biliyor muhtemelen. İşte o zaman kulun tadı orada muhtemelen işte. Orada muhtemelen yani kulun tadı ona başka böylece. Yani. Onlar bir Allah demesi var ya ona bir Allah demesi muhteşemler böyle. Onlar bir Allah demesi böylece. Bir Allah deyince böyle yer gök, onların eline amade yani. Onlar konu Kuran okuması Kuran okuması Yunus Emre Hazretleri Yunus Emre Üstadının kızı evlendi. Tapduk deniyor. Onunla evlendi. Tabi kayınpeder oluyor. Üstazı oluyor. Mürşidi oluyor. Buna kendi kızını verdi. Yunus dedi yavrum gir odana bakalım. Dedi. Nikanı akt et tabi gir bakalım. Yunus Emre girdi odaya ama şöyle kızı defa görüyor ama. Daha görmemiş kızı. Kızı bir gördü. Ben buna layık değilim de kendine kendine. Ben buna layık değilim ki. Buna daha üstüne bana layık. Dedi. Kız hayır. Babam böyle münasip görmüş. Allah seni bana layık görmüş dedi. Kız dedi ki Yunus. Benim her akşam bir girdiğim var dedi. Her akşam benim bir yasirimi ya, okurum. Sonra yatarım. Şu anda senin nikahındayım. Saygı etmem vacip oluyor. Eğer izin verirsen yine biraz okuyum. Müsaade eder misin? Hadi oku. Bakın müteahher. O kız bir envizü besmeye çekti. Öyle çekti ki ama öyle Allah'a sığındı çekti ki o da bir hal oldu da bir hal oldu böyle. Nur oldu böyle. Bir hal oldu. Böyle. Yunus Efendi de boşdu onda, ama kız onu da açtırmış anda. Kız bir yasına başlayınca Yunus muazzam Ceviğeği girdi, yandı yandı böylece kıza dedi ki ne olur bu akşam ben sizi ne sana ben sana el sevmeyeceğim bu akşam dedi. Ben sana ay değil İşte adı cemaatimiz Kur'an nedir dem Allah kelamı. On dene kim bilir? Allah bilenler bir arifler bir muta Kur'an Kua'dim üzere göre böyle Kur'an. Kur'an dinleriz okuyanları. Kimi dinleriz? Eh, sesi güzelse, güzel bazı makamda yapabiliyorsa, arada biraz da bağırıyorsa, bağırıyorsa o dinleriz. Aynı ayeti, aynı Allah Keramana biraz yavaş okuzu birisi hiç dinemiyor mutemler. Neden ruhumuz? gıda alami muhterem, alami muhterem adı cemaatimiz yani kendimizi bilelim muhteremler, kendimizi bilelim o ahiret alemi o kadar kolay değil o gıda değil muhterem ya şey. yani şu dünyada inşallah gafete ısırma çalışalım işte Mevlamız el müheymin Bak. bütün varlıklar bütün varlıklar bakın böyle. Işte. Yani insanın şu yalnız bedeni kemiyeti değil muhtemelen bakın böyle. Işte. Gönüller, beyinler böyle. Hücreler böyle. Her şey Allah'ın tam denetiminde, onun kontrolünde, gözetiminde. Gönüller, el azizi, el azizü, el -Azizü. Bak, arkadan yani Kur'an muhteremler o kadar bir büyük mucize ki mucize ki şu isimlerin böyle şuradaki insıcamı yani dizilişlik bile başka mucize bakınız. Mucize. Allah el müheymin Allah her şeyi görüyor, biliyor her şeyden kesin denetiminde ne gerekiyor Akadan Güç lazım, kuvvet lazım ama ya. Kuvvet lazım ya. Bir ülkenin radarı radarda uçakta görünüyor. Düşman saldırı yapıyor. Radar bunu tespit etti. Uçaklar geliyorlar. Ateş savarı ama güçsüz. Yani bir şey yapamıyor. Yani görmek de değil. Mesela radar gösteriyor. Hatta bazen çıplak göze görünüyor. Uçak düşüyor. Görüyorlar insanlar bunu. Görmek yeterli değil ama Ezelden bir şey gelmiyor ama. Ezelden bir şey gelmedi. Bak Mevlam yürür. El aziz yüzi izzet. Güç kuvvet. El galibi. Hiçbir şey Allah'a aciz bırakamıyor. İzzet bu. Aziz. Allah ne dilerse o oluyor Derinde. Güç kuvvet Her şey Allah görüyor. Her şey Mevlamızın gücü yetiyor. Şimdi bazı kimselerde ur oluyor, ur deniyor. Hücre topluluğu. Bazen bıdıışçı olur, bazı işçi olur. Ne diye benuttum bunlara? Evet Bunlar serser hücre diyorlar. Yani serserin evet ne? Başbu hüceler. Übüçtür akıllı mı pek onlar serseri de bunlar. Adi cemaatimiz o hücre o da Allah eminde var. O da Allah'ın denetiminde muhteremler. Bakın vallahi muhteremler bir tek hücremiz kesine başıboş değil muhteremler. Bedenin mikroplar giriyor. Başıboş mu? Yok yok yok, yok muhteremler. Yok böylece. Yani bizi koyulan ak var. Ardından savaşıyorlar bunlar. Muazzam bedenimiz savaş oluyor bedenimizde bizim için. Hangisi kazanacak? İşte Allah kime yardım ederse o kazanacak muhterem bakın. O kadar efendim işte. Efendim hasılayın düşüyorlar. Efendim işte filan kumandan filan kimse filan kimse, filan kimse efendim hasılayın yeni düştü. Alem başboş değil. Değil muhtemel, muhtemel. El müheymin el aziz. Allah her şeyi görüyor. Her şey devletli kontrolunda. Ve el aziz. Bizde güç kuder azamet en cebbaru cebbar, cebir her emri şey uymaya mecbur mecbur, mecbur muhteremler Güneş haddine mi kalmış ki çıksın yörengesinden başta gitsin bakalım güneş muhteremler o güneşin haddine mi kalmış, güneş ilahe kanını tanımasın, denge kanını tanımasın, haddine mi kalmış yok, yok hücre neyse güneş de o Allah'ın çizgiyi, çizgide, yörüngede, bir günimi ayırmadan, aynı hızla dönecek mecbur muhtemelen. Bir gün peygamberimiz dedi ki, Cebrail aleyhisselama, kardeşim Cebrail, çok sene geliyorsun be, peygamberimiz. Sana özlem duyuyorum ya kardeşim Cebrail, biraz sık gel. Cebrail aleyhisselama ki, ya, ya Muhammed sen Biz kerimde değiliz ki, Allah'ın demesiyle geliyoruz bu muhtemelen. Bakın bir melek de Allah izin verirse ancak gelebilir, kımılayabiliyor Ebedeceğim. O kadar melekler, arş, ferş, esen yer, rüzgar, başıboş başı mu? Yok yok muhtemelen. Aniden fırtına koptu. Niye koptu? Hava duruyordu ya. Ne oldu hava evinde? Kime kızdı hava birdenbire? Kime köpükten hava böyle köpürdü? Bak ya. Şimdi bilen İnsan kendine bakmalı mutan. İnsan kendine bakmalı değil mi bende? Bir gök gülmesine karşı bir şey gelmiyor. Hatta çok korkar gök gülmesinden. Şimşek çakar? ondan korkarız. Evet, biz soğuktan üşür, hasta oluruz. Güneş çapır, hasta oluruz. Mutan bak mutandır. Ne acı insan değil mi ya insan Ne acı insan böyle. İnsan böyle. havadan korkar, sudan korkar, selden korkar cinden korkar, şeytandan korkar mikroptan korkar e sonra kalktasın insana put taşıyla alışıyor insana sen ya, ya ne kadar saçmalı değil saçmalık saçmalı ben el mütekebbiru mütekebbir büyüttük ancak Allah mahsustur on hakkıdır büyüttük bazı cahillerin bir sözü vardır işte en büyük filan filan diye haşa eyamlar çok tehlikeli söz be iman azarı verir büyük ancak Allah'tır Cenâli Allah'tır bana. Subhan Allahı amma yürek Allah Allah Ta taramele ceneşanı Subhândır. Subhan her türlü noksan sıfat tamine zettir. Amma, Allah yüksük yürü, yüksüklerin koştuğu şirkeden Allah minizeh nedir edirmüşük. Allah şir koşanlar, Allah talaya ortak koşanlar. Yani ne yazık ki müslümanlar şu çağımızda da hala var, hala var. Ölmüş esiden işe taparlarmış. T taparlarmış taparlamış i̇şte Vaziyu filan milletin ilahi ilahesi e onu kendini yapmışlar böyle. yapmışlar böyle zavallı eski çağda tapılmışlar ne yazık ki müslümanlar çamuzada taban işi devam ediyor müslümanlar Allah teala şirk koşanlar koşanlar Allah'ın özektir hivallahüle <gülüyor> khalipun bariü hivallah öyle Allah ki el haliku halik halak ancak Allah Teala yani burada hı noktalı muhteremler buna dikkat edin inşallah okurken inşallah hı halik yaratıcı Anlamaya geliyor. E, hı olmasa Halık tıraş edici. Yani berber anlamaya geliyor. Arabistan yazar mesela da el hallak yani berber, noktasız. Hı nokta hallak olduğunu yaratıcı anlamıyor. Allah'ın ismi üzerinde geliyor. El haliku yaratıcı ancak Allah'a Tealadır El bari bu da yaratıcı. Arada fark var. Halik takdir edici. elbâri tam mütenasip yaratıcı. Mütenasip. Yani her şeyi tam yerinde yaratıcı. Allah hatta bir şey yarattı mı tam yerinde her şey yaratır. Haşa sonradan buna bir ilave edelim. Bunu çıkaralım. Şöyle yapalım. Yok muhtemelenler. Bundan 10 milyon sene önceki bir kedi ki o zaman varsa bilmiyoruz tabi o kedi nasıl yaratılmışsa o kedi ne yemişse nerede yaşamışsa nasıl çıkarmışsa bugün kedisi de aynıdır muhtemelen efendim insan da böyle elba'lutariş değil tam denge yerde efendim, efendim Bismillah ellezi halakake fesevvake feadelik bak muhtemelen o ilaye kudret. Ellezi öyle Allah ki, halakakle seni halk etti. Feswa ke, tesviye, tesviye ya, tesviye noktan Yani insanın dış figürse görünümü, gözler, kulaklar, iş organlarının hep şekilleri bir tesviye bilesin. Fadilik bire tam muade denk yaratıya mevlam yaratıya Mesela dişin bir uzayıp gitse kişi ağzına açık kalır. Yiyemeyiz de muhterem değil mi muhteremler? Yani ilahi kudret muhterem ben. Açıkça değil mi? Yani bir insan yaratılışında zaten Mevlam buyuruyor Seville Vefi en füsüküm e felatüb sirun Kendi yaratılığınızda bakmaz mısınız? Bunu görmez misiniz? allah Teala buyuruyor muhtemelen. Şu dişe bakalım, dişe muhtemelen bak. Fesevvvage bak, tesviye böyle. Tam dek böyle dişe. Yanından çıkıyor, önden çıkıyor, altından önden çıkıyor. Eğer o ilahi kudret, azamet olmasa dişin biri uzağa, biri şapaya, bir dışarı çıkar, yamuk eder. Böyle? Eğer hücrelere başı boş olsa gözün birine hücre fazla gider. O göz büyür. öbürü küçücük kalır ben dişe. Kulağın büyü büyür. Kulağın biri bir küçük kalır bir kardeşe. karma karışık olur. Ayağın büyü, uzay biri kısa kalır. Yürü bakalım muhtemelen. Ya muhtemelen bak. Değil mi? İlahi kudret, azamet bak. El müeymin, tedbir, tasarruf, el aziz. Bir hücre ona karşı gelebilir mi? Gelemiyorum muhtemelen. İşte Allah-u Teala El haluku el Bariu. Allah'ın yaratışı üç türlü. Bu müteahammiler Birine ibda deniyor. İbda ki melam söylüyor Sebillah semavati vel ardih. Enam suresinde 101 ayet ekermeye melam büyüyor. Allah Teala bazı vakit Allah Teala yoktan var eder. Allah bazı kadar varlıkları yoktan var eder. Hiç yokken maddesiz yaratır. İkincisi Mevlam koyduğu kural doğrultusunda yaratır. Bir şeyden bir şeyi, şeyin feşeği deniyor buna. Allah Teala ikincisi de böyle yaratabilir. Mesela Adem Arsım Hazretleri topraktan yaratıldı. İnsan topraktan yaratılıyor. Ayrı kurallar dair oluyor. Yaratıyor böylece. Bundan maddeden yaratıyor böyle. Ama madde başı boş değil. Allah'ın kuyduğu kural doğrultusunda yaratıyor. Mesela bir yumurta el alın tavuk yumurtası. Nasıl olacak bu? Tavuktan o Tavuk yemeyecek. O yemden yumurta bedene gelecek. tavuğu yediği yem ham maddeden İnsanlar yumurta yapabiliyor mu? Yapamıyor derimler. Yumurta'nın kabını yapamazlar ki insanlar. O yumurta'nın da ne sırları var derimler. Yumurta inciler işte yumurta'nın belgesi. Şey. Bak, yumurta hava deliği, ay yumurta da Hava deliği var yumurta da muter. Bakın. Eğer yumurta daha kabu sert olsa, kırarken sarımsı biraz bile karış akar gider muterim der. Bakın. Yumurtanın sertliği, kabuğunun katı sertliği bile o da bir denge kuralına bağlı. Eğer daha yumuşak olsa elli alamayız. Bir yerine taşınılmaz. Akar gider böyle Daha sert olsun fındıkçı yüz gibi olsun bu çekişle dağılır gider. Allah'a da denge kuralı ya. Sonra içinde bir daha var. Ambalaj yani ambalaj. Ama doğal ambalaj. O da yeniyor, zarar etmiyor içinde. Beyazı var. Bunu sarıyor. İçin sarısı, o da ayrı bir ambalajı Yine Firma karışmıyor muhtemelen. Kardeşe. Bugün bütün insanlar bir araya gelsinler. Efendim bütün teknolojiye parası ortaya koşsunlar. Laboratuvar koşsunlar binlerce met metrek metrekareye göre. Yumurtanın ham maddesi belli. Bir yumurtanın kabul yapamaz mıhtemelen. kabuğunu da içindeki i̇şte zar var ya zar ambalaj onu yapamaz ya işte bakın adı cemaatimiz efendim işte ağaç nasıl oluyor işte çekirdekten şu oluyor neden öyle oluyor Allah'ın koyduğu bir denge düzen kural var kro kanunu var ona bağlı ona bağlı ona bağlı benziyor. insanın yer Allah'ın koyduğu fıtrat kanun var o kanunu kimse değiştiremiyor Değiştir bakalım hadi. Yok. Değişim utırır ya? İşte ikiniz de bu şekilde utırımlar. Allah böyle yaratıyor Meryem beraber. Tabi birden mahşi yaratılış var. O konuşmaya girmeyeceğim nasıl olsa. El müsaviru, Musavvir tasvir, Suretlendirme şekillendirme. Allah tabi her şeyi yamelen bir şekil veriyor. O kadar ki bu konu ince ki muhteremler, yani tasavvuf evlullah çok bu konudan duruyorlar böylece, her varlığın dış şeklinde ise, onun iç duygusunun bu alameti veriyorlar böylece. Şimdi mesela bir kişi, hiç tanımadığı bir kuş türüne baksın, kuşun dış görünümü güzelse, o zararsız, bak muhtemelen, zararsız vereceğim. Hiç kuşta anlamayan kişi bir kartal, atmaca, şahin görsün, çocuk mu? Ona korkar. Onun görünümü, bak, yırtıcı. bizim muhtemelen. İnsanların da haber muhtemelen. İnsanların boyları, posteri, kaşları, renkleri, bunların, bunlara her birisi insan bir karakterinin dışında aksiyen belirtisi muhtemelen bak. Beyit işte. Mesela bir kuzu yavrusu, koyun yavrusu, küçük kuzu kim ozanı seviyor? Şurta onu seviyor, korkmuyor ondan mutemder. Korkmuyor neden? İçindeki hayvan kudele kuzu gibi içi de o şekilde verecek. Dışı öyle mutemder. Ama bir yılanı gören kişi korkuyor mutemder. Hatta bir laf vardır. Her şeyin küçük yavrusu sevinir, yılanı yavrusu sevilmez diye mutemder. Yani yalan bu mutem. İşte, el müsavviyamıktan yani, bak. Yani Allah'ın kudreti mütevazan bak. Allah'ın koyup denge kanunu böylece bütün varlıkların iç duyguları neyse dış görünümü de ona göre şekil alıyor, şekil alıyor böylece. Bitki de öyle, meyve de öyle böylece. Eğer bir bitki türü, bir meyve türü zararlı ise gelmesi, onun görünümü şekli rengi de kokusu da kötüdür mütevazan. Bakıyorsun bir ot. Kapkara bir şeye böylece. Dikenli, mükenli falan bir şey oluyor. Ama onun yanında bir kiraz, bir elma, bir muz. Nasıl böyle oluyor böylece? Allah'ın koyu Bakın denge karnının mısırlar? Böylece. Sonra mesela bazı bitki türleri de Allah ona yaratmış. da başı yaratmamış. O da lazım. Ama onların az alınması gerekiyor. Onlar ancak belli zaman olması gerekiyor ilaç türünden az alması gerekiyor eğer ki ilaç türleri tadı güzel olsa renk güzel olsa kokusu güzel olsa o da şu alınır tabi zararlı maddeler yani levül esma husna esma husna Allah hakkıdır en güzel isimler isme layık olan sıfatlar ancak Allah'a aittir. Onundur. Yusebbihu lehu Yusebbihu Tesbih eder, zikir eder. Lehü Allah'a ta'layı. Allah'a ta'layı Tesbih ediyor, zikrediyor. Ma Fis semavati Vel erdi Gökler, gökten ne varsa Yer yerden varsa her şey Allah ediyor. Burada baktığımda ma geliyor, men gelmiyor. Mafis fi semavati. Men zevil ukul işin akıl sahiçi kullanılır. Ma ise akıl olsun, akılsız olsun, canlı olsun, cansız olsun hepsine kapsar. Yani yerler, gökler bunda bulunan akıllı akılsız Canlı cansız ne kadar var hepsi Allah Teala'yı tesbik ediyorlar bu yani hücret Allah tarazzik ediyor atom Allah zik ediyor dünya Allah tarazzik ediyor eseniel yağ yağmur yağan kar gelecek gök gürdüsü bütün melekler Allah zik ediyor biz bunlara ne anlamıyoruz velan buyuruyor, ya Velakin la tefkahune tesbihahum der abi. İsrafe melek an buyuruyor. buyuruyor. İdika gökler göte olanlar yer onda olan Allah tesbih eder. Hamd ile zikir ederler. Hakkı melek buyuruyor. Velakin la tefkahune tesbihahum. Siz onların tesbihini anlayamazsınız Bak, Bu dikkatli olalım. La tevkun, La teşmavun değil. Yani duyamazsınız değil. Mevlam buyuruyor. La tevkun Anlayamazsınız. Demek ki insanların bazıları ondan zikini duyuyor muhteremler. E, duyuyorlar muhteremler. Duyuyorlar. Hazreti Muhtar abi şöyle buyuruyor muhteremler. Bir kişi arif billah olunca artık Mevla'yı tanıyınca o Mevla'ya yönelince öyle Allah zikeri ki buyuruyor Allah zikeder. O kişi Allah Teala'yı zikederken onun çevresinde ne varsa onu Allah zik ederler. O da bunları duyar. Eğer diyor o kişinin yaptığı zikrin aynını et adet zikediyorsa bu zikrin mecazi diyor. Daha keşke şey değil bu da böyle. Çünkü hep zikri zikri başkaları böyle buyuruyor. Başka buluyor yani bir kişi biraz daha yatma, yükselsin, yükselsin. Bu kişi bakar ki diyor, her tür çiçeğin zikri, tesbihi başka. Her hayvanın zikri başka mutlaka. Hepsi başka böylece. Ama her şeyi Allah'a zikrediyor. Yani dağlara taşları Allah'a zikrediyor. Her şeyi Allah'a zikrediyorlar, nevlamızı. Tabi bunu insan Diğer bir şey mi kutlaramlar? Diğer bir şey ki şu alem var Dünya dönüyor, dönüyor. Dünya kendi evvela dönerekken Allah tesbih ediyor. Diye. Tabii Allah diye başka dili ile Başka dili Allah tesbiye ediyor. Öyle bir seçkiyuk ya onda, öyle bir seçkiyuk ki onda. Sonra bütün bu yıldızların Dönüşüyor. şu. Esen yel böyle. Akan sular çağlıyorlar, seçkiler Bir gar bir gürültü oluyor. Hele kurbanı kurbalar mı Yani evliye meselen kurbalan zikidir şer vatinde böyle. Kurbağalar böyle. Şer vatinde kurbağaların zikri, tesbihi aşıkları meselen başı. Kurbağalar her bir tempo böyle. Bir toplum halde kurbağalar Allah zikrederler böyle. Allah zikrederler böyle. ona zikri etki olur böyle. Sonra kuşlar, kuşlar muhteremler, akşam güzel kuşlar, şey bir tur atarlar bir havada böylece. Onların başında biri, lider durar böylece. Onun lideridir. O liderliğinde Meylan buyuruyor, saf, fatim, gayet düzenli böyle, saf olarak kuşlar, hiç böyle ara açmadan böylece, Böyle bir tur atarlar bir şey. düşürürler. İşte onların anında bedensiz ibadeti onların zikirleri muhtemelen verecek. Şey. İbadetleri muhtemelen verecek. Şey. Onların dönüşü akşam üzeri onların zikirleri evluluğu, onlara bakır evluluğu, ondan mağazan feyiz araya verecek. Şey. Bülbül, bir de horoz, horoz muhtemelen. Şey. Horozla başka bir özelliği var. Arşa ala'da bir melek var. arş bir melek var. Horozlar o meleğe bağlı horozlar. arşdaki melek Allah-u Teala'yı zikre, başlayınca horoz Allah zikre başlarlar. Şimdi tabi şehirleşmede bunlar pek bilinmiyor. Esten böyle kırsa alanda, köyde yaşayan Esten'i daha iyi bilirler. Horozların öğretme saati vardır. etme saatleri vardır. Bakar kim bakarlar, ha, orta ötme başlamış, bak saat dört olmuş, saat beş olmuş, işte sabah karşı ötüşleri vardır, ondan saatleri vardır muhteremler. Eskiden saat yokken, eskiden saat yokken, horozun ötüşünden vakti bilmişler. Yani horozlar, böyle saniye şaşmadan, hep onlar belli vakit ötüşürler böyle. Allah tesbih ederler. Neden? O anda arşacakın melek, Aşka geliyor, aşk e melek Allah'a tesbiye başlıyor. O melek de horoz şeklinde yazmaya böyle yapmayacak. O melek de Allah tesbiye başlar, bütün horozlar ötmeye başlar böylece. Ötmeye başlarlar. Bir de horozların kuşların kanat çıkması vardır. İşte o da nedir? Onda da cezbe gelişi, cezbe gelişi böylece. Şimdi horoz böyle öter öter tatma ama dayamaz böyle. Allah zik eder belirince, o da o kadar onlar fiiz alır ki, onlar harcadı o kadar muazzam feyiz. Yusuf şey kalın muazzam böyle tatma alamaz, adamı çırpınır belirince. Çırpınur belirince. İşte meğer buna bakın, gökleri yerde ne varsa hepsi Allah tesbih ediyorlar, zik ediyorlar Ve hüve'l Azizü'l Hakî. Son şey geldik cümleye geldik. Ve hüve Allah Teala El Azizdir. Yani benim gene ben bu ayeti böyle kapatayım Mevlam Noktalıyor. Allah Teala Aziz. izzet sahibi Mevlâm. Güç sahibi Mevlâm. Kudret sahibi Mevlâm. Hiçbir şey onu, kuralını değiştiremez, bozamaz, değiştiremezler. Bir örnek vereyim mesela şimdi. Günümüzde biliyorsunuz kulu çıkan makineleri var. Yumurta bunlara konuyor. Ondan cici çıkıyor. Peki Allah'ın kuran değiştiriyor mu bu? Yok yok değiştirmiyor muhtemelen. Değiştirmiyor. Allah'ın koyduğu kural yumurtadan pili çıkması için belli bir süreç lazım. Bir zaman lazım. Üç haftaya lazım. Belli bir usul lazım. İlahi kural bu. Bu da Fırat Kanunu Tavun altındaki sıcaklık neyse aynı sıcaklığın makine verecekler. Biraz soğuk olsun çıkmaz. Daha sıcak olsun yine çıkmaz bak. Yani kuşken makineyi yapanlar ne yapıyorlar? Allah'ın koyduğu bu kurallara harfiyen tam bağlama mecburlar, mecbur 21 günde mi çıkıyor tavun altında? Orada 10 günde çıkaramazlar. Tamam bu kadar teknik cihaza var, etribe var efendim, daha bir ısı yapalım, şunun yapalım. Ayıp, ayıp, ayıp. Gene bekliyor bu şey bence. Gene bekliyorlar. Hatta bir ara bir Alman general muhteremler Mısır'da savaşmış İngilizlerle, ikinci dünya savaşında Almanya'da demiş bir alanmış da hastanın doktor bana sevmiyor doktora, doktor sevmiyor doktora bana. İşte bu kadar teknoloji var, bu kadar cihalarımız var da. Ne savaşı kazanamıyorsunuz? Yıldırım savaşı yapın böylece, hızlı savaş yapın böylece, uzamasın savaş. Alman general oturuyor yatağında diyor doktorlara, <Gülüyor> hazıda havva, kaç aya doğum yaptı? E, dokuz ayda. Şimdi yine dokuz ayda. O zaman ne hastane vardı, ne bir teknoloji vardı. Bu kadar hastane var, doğum evleri, teknoloji var. Ne işe doğum yapmıyorsunuz sizler diye? tam Allah'ın koyduğu kurala kim karşı gelebilir muhtemelen. Billahi kural ile kudret işte. Ülümün aziz, Allah azizdir mele bakın. Ben. Azizdir El Hakim hükmedici odur. Her şeyde bir hikmet vardır. İşlerin arkasında incelikler vardır. Veren ne dilemişse o olur İşte bir kimse bir Müslüman Sabah namazını kıldıktan sonra bunu okursa bir de akşamsa okursa o kişi melekler elhamdülillah koruması oluyor, onduvası oluyor. Tabii de anlam nedir? İmanın kuvvetlenmesi, kulun gafletten sıyrılıp arifi billah olması velaması. Allah tanımak mıdır? Devleti tanımak, ariflerden olmak Sabıtları e, da aşmak, o bize mevlaya boyunlemek sece etmek. İlla tara fatiha.